1633 numaralı konu, Hz. Peygamber'in, Ebu Bekir'e sabah akşam okumasını emrettiği dua, Hz. Peygamber bana sabahlandığımda ve akşamlandığımda, yatağıma geceleyin girdiğimde şu duayı okumamı emretti. Ey Allah'ım, ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybın ve şehadetin alimi, sen her şeyin Rabbisin ve hakimisin, malikisin. Şehadet ederim ki, senden başka ilah yoktur, senden biriciksin, ortağın yoktur. Şehadet ederim ki, Muhammed senin kulun ve Rasulündür, nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, şirkten sana sığınıyorum, kendi nefsime veya herhangi bir Müslümana kötülük yapmaktan sana sığınıyorum.